Değerli dinleyenler merhaba Cemre Beklentisi programı ve yeni bir bölüm Başlığımız Dünyevileşme, başkalaşma ve kendimiz olma Soru İbni Haldun bir kere dünyevileştikten sonra Yeniden İslami esaslara dönmenin çok zor olacağı şeklinde bir tespitte bulunur. Bu tespiti nasıl değerlendiriyorsunuz? Bilhassa günümüze bakan yönüyle izah eder misiniz? Müellif bu soruya şöyle cevap veriyor değerli dinleyenler. i̇bn Haldun'un yaşadığı dönem, İslam dünyası adına karışık buhranlı bir dönemdir. Bu sebeple kanaatimce o önemli bir ilim adamı olmasına mukabil kendi zamanının çocuğu olarak o dönemdeki ahvalden hareketle bir takım neticelere varmaya çalışmış. Ulaşmış olduğu bu neticelerin bir kısmında isabet kaydederken bir kısmında ise hata etmiştir. Meseleye bu açıdan bakıldığında mezkür tespitte doğruluk payı bulunmakla beraber, onun tasih edilmesi gereken yanları bulunan nisbi bir hakikat olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi isterseniz icmali olarak dile getirdiğimiz bu hususu bir nebze açmaya çalışalım. Bir Kere Başkalaşan Değişme ve başkalaşma, üzerinde ciddi manada durulması gereken çok önemli bir meseledir. Çünkü daha önce de değişik vesilelerle ifade edildiği üzere, bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşabilir. Evet, bir kere başkalaşan artık başkalaşma yoluna girmiş demektir. Sonra o şahıs hiç farkına varmaksızın bir kere daha, bir kere daha başkalaşır ve neticede her yönüyle bambaşka biri verir. Bu önemli konuyu teyit eden hadis-i şerifler de vardır. Mesela bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul bir günah işlediği vakit kalbinde siyah bir nokta oluşur. Eğer tevbe edip vazgeçer, af dilerse, kalbi yine parlar. Ama tekrar günaha dönerse, o leke büyür, nihayet bütün kalbini ele geçirir. Buradan anlıyoruz ki, insan kalbi hayatı itibariyle bir kere kirlenmeye açıldığında, o açılmanın nerede duracağını ve kaç derecelik bir açı meydana getireceğini kestirmek oldukça zordur. İnsan farkına varmaksızın bir de bakar ki, Merkezdeki onda bir derecelik bir açı, muhit hattında 180 derecelik bir açı haline gelivermiş. Esasında Üstad Hazretleri de, her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır diyerek bu hakikate işaret etmektedir. Çünkü günah, fıtrat ve tabiatı deforme eden bir illet olduğundan, o, fıtrat ve tabiattan uzaklaşma, yani bir yönüyle bir başkalaşma demektir. Hz. Pihir aynı hakikati bir başka yerde şöyle seslendirir. Hazret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Bunun manası şudur. Sen dünyaları içine alan ama yine de doymayan çok ulvi Cenabı Hakk'a ve ebediyete müştak ve ancak cemali ba kemalle mutmain olabilecek letaif ve duygularını öyle gelip geçici arzu ve heveslerle kirletme. Yoksa hocalarımızın ifadesiyle el el ile Ayak ayakla elveda ettiği, yani can hulkuma geldiği zaman, ne diye bunlara bakmışım, ne diye bunları dinlemişim, ne diye bunlara doğru yürümüşüm, ne diye bunlara el uzatmışım, keşke bunları hiç yapmasaydım diyerek pişman olursun. Bu sebeple inanmış bir gönlün başkalaşma yoluna sülük etmeksizin, Değişme ve başkalaşmanın bir keresine bile müsaade etmemek kararlılığı içinde olması ve temel disiplinler itibariyle hep sabit kadem olarak yerinde sapasağlam durabilmesi çok önemlidir. Çünkü değişme veya başkalaşma temkinsizce buzda yürüme gibidir. İnsan orada her an kayıp düşebilir. O halde hiçbir meseleyi küçük görmeksizin, giyim kuşamdan şekil ve şema ile kadar her hususta kendimiz olarak kalabilme yollarını bulmalı ve o yolda kararlı bir tavır sergilemeliyiz. Yoksa sırf değişim fantezisinin zebunu olarak giydiğimiz bir elbiseyi modası geçti diye kaldırıp bir köşeye atarsak, başka bir zaman onun da modası geçer ve onu da kaldırıp atma lüzumu duyarız. Zamanla bu hal şekil ve şema şemailimize sirayet eder. Artık kendinden kaçan, özünden uzaklaşan bir fert olarak saçımızdan başımızdan hafif hafif kırpmaya başlarız. Fakat dönüşüm ve başkalaşma orada da durmaz. Bundan sonra sıra kirpiğimize mi gelir, Kaşımıza mı gelir bilinmez Ve neticede makası öyle bir yere yanaştırırız ki O bizi kökümüzden koparır En derin çukurlardan en yüksek zirvelere İşte İbni Haldun merhum Üst üste mağlubiyetlerin yaşandığı o buhranlı dönemde böyle bir hususa dikkat çekmek istemiş olabilir. Ancak i̇bn Haldun, sorunuzdaki bu ifadesiyle, dejenere olmuş toplumların yeniden ihyası mevzuunda ümitsizliğin ağır bastığı bir yaklaşımı seslendiriyorsa, kanaatimce böyle bir yaklaşımda zühül var demektir. Çünkü var olduğu günden beri beşeriyetin belki elli defa mumu bitmiş, 50 defa ateş gelip tahtaya dayanmış. Ancak Allah'ın izniyle yeniden bir meşale yakılmış ve insanlık tekrar aydınlığa kavuşmuştur. Evet. Beşeriyet 50 defa Lut Gölü'nün dibini boylamış. Ancak bu düşüşlerin peşini Everest tepesinin zirveleri takip etmiş ve gelip sıfıra dayanan insanlık Yeniden zirvelere tırmanmayı başarmıştır. Mesela Mehmet Akif, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Dünyayı teşrif ettiği dönemi tasvir ederken, Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi? Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi, ifadelerini kullanmıştır. Ancak bütün bu karanlık ve kasvetli ortama rağmen, Aleyhisselatu vesselam Efendimiz, Kayserleri, Kisraları yere sermiş ve bir hamlede içinde bulunduğu o durumdan insanlığı kurtarmıştır. İnsanlık tarihinde bu durum o kadar çok tekerrür etmiştir ki, ümitsizliğe düşmeye mahal yoktur. Bundan dolayı mümin bir kuyuya düştüğünde, artık buradan çıkmam mümkün değil diyerek ümitsizliğe düşmez, düşmemelidir. Çünkü o, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi bir zata dayanmaktadır. Mesela ilahi bir inayet neticesinde oradan geçen bir kervan, Düşmüş olduğun o kuyuya kovasını salıp, Senin oradan çıkıp kurtulmana vesile olabilir. Böyle bir imkan olmasa bile, inanmış bir insan olarak sen, Yeis'e kapılmamalı, Tırnaklarınla o duvarlara tırmanıp, Oradan çıkmanın bir yolunu bulmalısın. Nitekim beşer Allah'ın inayetiyle, Elli belki yüz defa düştüğü o kuyudan çıkmış, Çıkmış ve o çukurları, zirve haline getirmiştir. Yine merhum Akif'in ifadesiyle Yeis öyle bir bataklıktır ki düşersen boğulursun Azmine sarıl sımsıkı Bak ne olursun Yaşayanlar hep ümitle yaşar Meyus olan ruhunu vicdanını bağlar Akif'in bu ifadelerine karşılık Hazreti Pir de ''Yeis, mani her kemaldir.'' demiştir. Eğer kemal peşinde bir olgunluk arayışı içindeyseniz, ilk yapmanız gereken yeisi gömmek olmalıdır. Çünkü yeis ve reca adeta bir tahterevalli gibidir ki, ancak yeisi gömmekle recayı olması gereken yere çıkarabilirsiniz. Evet değerli dinleyenler, böylece Cemre Beklentisi programının bir bölümü daha sona eriyor. Gelecek bölümde yine birlikte olmak ümit ve dileğiyle Allah'a emanet olun.